rızların izinde hazırlayan mutlu doğan seslendiren Mustafa Aygün Habab bin Eret radıyallahu anh Ebu Yahya ve Ebu Muhammed künyeleriyle bilinen Habba bin Eret, aslen Temim kabilesinden olmakla beraber, cahiliye döneminde Irak taraflarında esir alınarak, Mekke'de satıldığı ve sonunda Ümmü Enmar bint Siba el-Huzaiye adlı bir kadının kölesi olduğu için, Huzai nisbesiyle de anıldı. Müslüman olduklarını ilk defa açıklayan Hz. Ebu Bekir, bilal Habeşi, Suheyb-i Rumi ve Ammar bin Yasir'in yanında Habbab bin Eret anh anh'da bulunuyordu. Demircilik mesleğinden ekmeğini kazanan Habbab bin Eret, okuma yazma bildiği için bazı Müslümanlara yeni nazil olan ayetleri öğretiyordu. Bir gün Taha suresinin ilk ayetlerini bir sayfaya yazarak Hz. Ömer'in kız kardeşi Fatıma ile kocası Said bin Zeyd'e öğretirken Henüz İslamiyeti kabul etmemiş olan Ömer içeriye girmiş ancak dinlediği ayetlerin tesiriyle Müslüman olmak istediğini bildirince Habab ona Resul-i Ekrem'in gizlendiği yeri haber vermiş ve Müslüman olması için daha önce Resulullah'ın dua ettiğini söylemişti. İslamiyeti kabul ettikleri için işkence gören körelerden biri olan Habbaba Mekke'li müşrikler tarafından kızgın taşlar üzerinde işkence edilirdi. Nitekim hilafeti zamanında Hazreti Ömer radıyallahu anhu ziyarete giden Habbaba halife yanıma gel. Bu meclise Ammardan sonra senden daha layık kimse yoktur diye iltifat etmiş. Habbab'da yıllar sonra bile izleri silinmeyen sırtındaki işkence kalıntılarını göstermişti. Habbab radiyallahu an müşriklerin işkencesine dayanamayarak, Hz. Peygamber'e, ''Bize yardım dilemeyecek, Allah'a bizim için dua etmeyecek misin?'' demiş, Resulullah da ona, ''Geçmiş ümmetler içinde daha ağır işkencelere maruz kaldıkları halde, dinlerinden dönmeyen müminlerin bulunduğunu anlatmış.'' yakın bir zamanda kurtulacaklarını söyleyerek sabretmesini tavsiye etmişti. Demircilik işinde mahir olan Habba yaptığı birkaç kılıcı, Kur'an'da ebter diye nitelendirilen As bin Va ile satmış fakat parasını alamamıştı. As, ona dinini terk etmedikçe borcunu ödemeyeceğini söyleyince Habba, senin ölüp tekrar dirildiğini görmedikçe bu işi yapmam demiş, Asın o halde kıyamet gününde gel, o gün benim malımda olacak evladımda, o zaman öderim diye alay etmesi üzerine Meryem suresinin 77-80. ayetleri nazil olmuştu. Ayetlerimizi inkar edip, bana elbette mal ve evlat verilecek diyen kimseyi gördün. Gaybımı görüp bilmiş, yoksa, Rahman'dan bir söz mü almış? Hayır. İş onun dediği gibi değil. Biz onun söylediklerini yazacağız ve azabını arttırdıkça arttıracağız. Onun ahirette sahip olacağını söylediği şeylere biz varis olacağız ve o bize tek başına gelecek.'' İlk muhacirlerden olan Habba Medine'ye hicret edince Miktad bin Amr gibi bazı bekar Müslümanlarla birlikte Külsüm bin Hidmin evine misafir oldu ve Külsüm'ün Bedir gazvesinden önce vefatına kadar onun evinde kaldı. Külsun bin Hidmin vefat etmesinin ardından diğer kimsesiz muhacirlerle birlikte Sa'd bin Ubade'nin evine geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhacirlerle Ensar arasında kardeşlik bağı kurduğu zaman Habbab'la Cebir bin Atik'i kardeş yaptığını açıkladı. Başta Bedir olmak üzere bütün gazvelere iştirak eden Habbab Resul-i Ekrem'in vefatından sonra Kufe'ye yerleşti. Habbab hayatının son yıllarında ağır bir hastalığa düçar olmuştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yasaklamamış olsaydı çektiği ıstırap yüzünden Ölmeyi temenni edeceğini söylerdi. Fetih yıllarında yaşayan Müslümanlarla birlikte, Habbab radiyallahu anh da, Rahata ve servete kavuştuğu için, Mükafatlarının dünyada verilmiş olabileceği endişesiyle, Huzursuzluk duyar, Yokluk içinde yaşayıp ölen arkadaşlarına imrinirdi. Kendisi için hazırladığı kefen bezine bakar, Hazreti Hamza ve Muş'ab bin Umeyr gibi sahabilere, Bir kefen bulamadıkları günleri hatırlayarak, hüzünlenirdi. Mükerrerleriyle birlikte 32 hadis rivayet eden Habbab bin Eret, hicretin 37. yılında 73 yaşlarında Küfede vefat etti. O zamana kadar Küfede cenazeler evlerin avlusuna defnedildiği halde vasiyeti üzerine Habbab şehir dışına gömüldü. Daha sonra da Şufya'da vefat edenler Habbab'ın yanına defnedilmiş ve mezarının bulunduğu yer kabristan haline gelmiştir. Salatü selam alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onun aziz ve pah ailesini ve her biri gökteki birer yıldız olan aziz sahabe-i kiramın üzerine olsun.